Merhaba sevgili dostlar Bir Ömer Han'la damardan Nameler programında Daha yine sizlerle beraber olmanın Haklı keyfini kalbi nazarlarımızda idrak ediyor Ve hüzünün sevince galibe çaldığı şu saatlerde Aşkı mukabili muhabbetle programımıza başlıyoruz Abicim harika başladın ya O ne mükemmel bir söz abicim ya Aşkı akpilli muhalefet mi yoksa yok e, aşkı maklubeyi muhallebi <gülüyor> Bak unuttum abicim sahi nasıldı abicim o söz ya <gülüyor> Aşkı mukabili muhabbetle E tamam işte abicim doğru söylemişim Aşkı mukavvai mahalleli <gülüyor> Bak yine söyleyemedim ya abicim dilim dönmüyor ya e, Abicim ben en iyisi direksiyon kursuna gideyim e Direksiyon kursu mu? Evet abicim direksiyon. E, düzgün konuşma ve hitabet için yani. <gülüyor> ne gülüyorsun abi? Ömürsün sevgili Tanju. Ömür mü Tanju aman. O direksiyon değil he. Diksiyon. Diksiyon. Hadi ya. Evet. E, bak ben bilmiyordum abicim ya. E, ya abicim nereden biliyorsun bunları? Allah hayret bir şeysin arkadaş. Bir adam her şeyden de bu kadar anlamaz ki yani. Muhabbetle. Hayda şimdi de muhabbetle yasardı ya. Abicim sen eyvallah diyorsun eyvallah. Nereden çıkışın bu muhabbette? Ee, bugün böyle sevgili Tanşo artık yenilikler yapmak lazım diyoruz ve ne demiş şair? Ne demiş abicim? Yeni ne varsa eskiden kalan yak gitsin hepsini çünkü, çünkü dona kalır <gülüyor> sona kalan, dona kalır sona kalan. <gülüyor> abicim bu ne duygusal bir şiir ya göz gözyaşlarım sel oldu aklı gitti. Gözyaşı. Gözyaşı dedin de. Ne geldi aklına abi? Aklıma geldi. Göz ve yaşı iki eski dost. Çapak da onların üvey kardeşi. üvey kardeşi. Muhabbetle. <gülüyor> Muhabbetle abicim. Ya çapak dedin de abicim. Benim de aklıma şey geldi. Gözünü çapağını yiyeyim diyorlar ya abicim. Evet. Yani ben yemem vallahi ya, o niye böyle? aksın sevgili Tanju, ne demiş şair? Ne demiş abi? Kez göz arpacık, her şeyi biraz yapmacık, her şeyi biraz yapmacık, muhabbetleeeer. Muhabbetli için muhabbetle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili şiir dostları, şöyle bir mesajlara bakıyoruz sevgili dostlar. Bakalım kimlerden mesaj gelmiş? Bakıyorum, evet. Ayna, Ayna grubundan Erhan Güler yüz göndermiş sevgili dostlar. Erhan Güler yüz mü? Evet. Evet. Dünya radyoda pazartesi geceleri program yapıyor abicim o. Ben kendisini abicim çok hayranıyım ya. E, ne diyor abi mesajında peki e, ne diyor ne diyor? Bana da bir şeyler söylemiş mi abicim ne diyor? Şöyle diyor sevgili Ömerhan. Şu anda bir yandan stüdyoda yeni albümün hazırlıklarını yapıyorum. Bir yandan da seni dinliyorum demiş. Gerçekten çok başarılısın demiş. Çok sağ ol, çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Sen de başarılısın Erhan, öyle deme. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Erhan Güneryüz, gerçekten çok sevdiğim ve çok örnek aldığım bir kişidir mesela. Geçen üstünde bir kazak gördüm, örneğini alıp hanıma götürdüm. Çocuğa aynı örnekten kazak örüyoruz şimdi. Hadi ya. Evet. E, aynı örnekten ben de istiyorum abicim ya. Anneme vereceğim bana da örsün. Bilemiyorum sevgili Tanju. İstersen git iste. Ömerhan demiş ben Erhan Güler yüz verdik. astarını isteme. <gülüyor> Böyle de bir espri yapalım sevgili <gülüyor> dostlar. Tarsımız olmasa da Ay. bir kahkaha Ay. efekti girelim diyoruz. Ben ha <gülüyor> Çok komik abicim ya. Erhan Güler yüz verdik. Aslarını isteme. Nereden aklına gülüyor abicim böyle bomba espriler ya. Hemen Facebook atalım abicim. E bunu tamam mı? <gülüyor> Ya, aklıma geldikçe çekiliyorum <gülüyor> Aklıma geldi. <gülüyor> <Muhabbet> aklıma geldi. <gülüyor> me, me. Aklıma geldi abicim. <gülüyor> abicim ben de bir espri yapayım mı? Erhan abi ile alakalı. Hay hay. Adamın biri yanına gitmiş. Erhan güler yüz göstermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, komik bir abi? Ee, çok güzel sevgili şu Bugün pek tarzım olmasa da baya bir... Esprili program oldu, güldük, eğlendik. ya abicim ya, tabii ki yani. Muhabbetle. Ne öyle ya abicim sürekli böyle hep yüzün hep duygusallık ruhumuz karardı valla biraz da espri olsun. Sevgili Tanju, sevgili Erhan abi demiş ki... Ne demiş abi? Ben demiş... Ben e, demiş abi? Yok, ben kendisi demiş. Hı -hı. Bu teknikçi Mansur'la ya da Abdurrahman'la değil Tanju'yla çalışmak istiyorum. Parası neyse veririz demiş. Hadi ya! <gülüyor> Say öyle mi demiş abi? Evet. Abi şu anda vayle böyle kalbim duracak gibi abicim Ya nefesim daraldı. <gülüyor> Dur devam etme abi ya. Sayma abi. Alay etmiyorsun değil mi şu anda benimle? Ana ana, ana ana ana bana, bana, bana bir şeyler diyor oldu abiciğim. arkadaşlar bir kolonya getirin bu herife. Ay, oğlum ne? Ay. Adam eran gülerciği bayıldı ya. Eran abi geldi, Meran abi, kizir Eran abi. <gülüyor> eran abi. Ya, uyan uyan oğlum a hani, Ne oldu abi? Kalk ya Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler Ömer Han'la Perişan Efendim şimdilik kadar Perişan Efendim Ergin çimselatlarda yalnız ya Dünya Radyo'ya Yazalım ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler Ömer Pekin, Ömer Törpüsatlı tekçilik gösterisiyle zihinleri törpülemeye devam ediyor. Bilgi için anse.com.tr